An Muhammedan Aşığı ve Resulü, Seyyid Ülledi Adam Aşmeyi, Sallallahu Aleyhi ve Ala Ali ve Vespibih Al-Tayyibin Al-Tahirin, Vmen Tebiğhüm Bi İhsan İla Şeyhul İslam. İmam Muhammed İbn-i Abdülvehhab Rahimahullah'ın kitabı Tevhid isimli Risalesinde Birinci babın sonunda Kaldığımız yerden devam edeceğiz Müellif Rahimahullah Tevhid'in hakikati onun rükünleri ile alakalı serdettiği ayetlerin ardından Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözü ile bu babı kitaba sona erdiriyor. Daha önce kitab-ı tevhide aşina olmayan, bunu okumamış kitab-ı tevhid derslerine katılmamış kardeşlerimiz de İmam Rahimahullah'ın bu eserindeki metodunu bu birinci babın sonunda öğrenmiş, görmüş oldular. Bu kitap bizim daha önce geldiğimiz okunan ve bitirilen içerisinde yazarının görüşlerinin, fikirlerinin mütalaa ve değerlendirmelerinin olduğu bir kitap değil. İçerisinde müellif rahimahullahın koyduğu bir bab başlığı var ve ardından istihlal etmek istediği, delil getirmek istediği ayetlerin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin ve bazen seleften bazı kimselerin sözlerinin aktarılması var. Ve bunlar kısa kısa. Bunları şunun için söyledim. Bu birinci babı gördükten sonra ki bir bab üzerinde birkaç meclis Birkaç mecliste uzunca konuşmalar yapıyoruz. Zikredilen ayetlerdeki bazı faidelere, ahkamlara işaret ediyoruz. Aynı ayetleri, aynı hadisleri bir meclis içerisinde onlarca kere tekrar ediyorum. Bunu dikkat etmişsinizdir. Onlarca kere aynı ayetleri hem Arapçasıyla hem Türkçesiyle ile tekrar ediyorum ki bunlara aşinalığımız olsun diye. Bu şekilde çokça duyarak, çokça okuyarak kardeşlerimiz inşallah bu kitabı tedris ettiğimiz süre içerisinde bu kitabın tamamını ezberleyebilirler. Bu kitabın tamamını ezberlemek demek herhangi bir insanın imam bile olsa sözlerini, mütalalarını görüş ve değerlendirmelerini ezberlemek değil hakikatte Rabbimiz Allah subhanahu ve Taala'nın sözlerini ezberlemek Peygamberimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sözlerini ezberlemek demektir. Ve bu ayetler ve bu hadisler ilimler arasında en şerefli olan, ilimlerin en büyüğü, en yücesi, en kıymetlisi ve en değerlisi olan tevhid ilmi ile alakalı olduğu için bu risalenin tedris edilmesi esnasında bu ayetleri, bu hadisleri bu babları, bu meseleleri zapt eden, ezberleyen kardeşlerimiz inşallah ilimlerin en önemlisinde, en şereflisinde büyük bir esası, büyük bir usulü zapt etmiş olurlar. O yüzden kardeşlerimiz bu fırsatı kaçırmasınlar. Daha yolun başındayken bu hatırlatmayı yapmak istedim. Çünkü daha birinci baptayız. Ve her bapta zikredilen ayetleri tekrar tekrar söylüyoruz, tekrar tekrar anlatıyoruz, tercümelerini yapıyoruz. Ellerinizde de inşallah bunların metinleri var. Bir haftalık zaman içerisinde burada bir derste zikredilen bir ayet ve bir hadisi ortalama herkes rahatlıkla ezberleyebilir. Bunların içinde geçen meselelerin, faydaların zapt edilmesi, bunların fehmedilmesi, idrak edilmesiyle kardeşlerimiz inşallah ilmin bu en büyük, en önemli babında çok büyük bir temele esasa sahip olmuş olurlar. Bu fırsat inşallah değerlendirilsin. İmam Muhammed İbni Abdülvehab Rahimahullah diyor ki An Muaz ibn Cebel Radıyallahu Anhu Kale Muaz ibn Cebel Radıyallahu dan Yapılan rivayette o şöyle dedi. Muaz ibn Cebel Radıyallahu Anhu Ensardan Ensar'ın Hazreç Kabilesinden büyük bir sahabidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisi hakkında Muaz kıyamet günü alimlerin bir adım önünde veya alimlerin bir ok atımlığı mesafe önünde haşrolacak buyurdu. Sahabenin alimlerinden bir tanesi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisine "Ya Muad vallahi inni la uhibbuk." Ey Muaz, vallahi ben seni seviyorum. Dediği büyük bir sahabi. Bunun ardından Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona şu tavsiyede bulunuyor. Diyor ki her namazdan sonra Allahümme a'inni ala zikrika ve şükrike ve husni ibadetik demeyi unutmayasın. Bunu ihmal etme. Yani ey Allah'ım bana sana ibadet etmemde, seni zikretmemde ve sana şükretmemde yardımcı ol. Her namazın ardından bunu demeyi unutmayasın. Dediği büyük bir sahabi. Ensardan, Bedir'e ve Bedir'den sonraki diğer meşahitte Nebi sallallahu aleyhi ve selleme katılmış, onunla beraber olmuş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini Yemen'e, muallim olarak, yani öğretmen, öğretici olarak, kadı ve vali olarak, davetçi olarak gönderdiği bir sahabidir. Muaz bin Cebel kardeşlerim, Şimdi böyle isimlerinden bahsedilirken Muaz bin Cebel Cebel dağ demek Yani dağ gibi birisinden bahsediyoruz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin siyeriyle Sahabelerin hayatlarıyla Onların sireleriyle Fazla içli dışlı olmamış olanların zihninde Mesela Muaz bin Cebel Dediğin zaman nasıl birisi canlanıyor Böyle 50-55-60 Yaşlarında değil mi Ak sakallı böyle birileri canlanıyor Hakikatte böyle değil Muaz bin Cebel radıyallahu anhu, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Akabe'de, Mina'da Akabe'de biat ettiğinde, Medine'den geldiler, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiler. Ona biat ettiğinde, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi kendisini, çocuklarını ve karısını, ailesini koruduğu gibi korumak üzere biat ettiğinde 18 yaşındaydı. Ne acayip değil mi? 18 yaşındaydı. Vefat ettiğinde Muaz bin Cebel radıyallahu anh 38 yaşındaydı. İşte böyle bir sahabi hakkında bir sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyamet günü alimlerin bu kadar mesafe önünde haşrolacak. Radıyallahu an Diyor ki Kale, kuntu radîfen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin terkisindeydim terki. Yani bineğin arkasında. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bineğin üzerinde Muaz ibn Cebel radıyallahu anhuyu da arkasına bindirmiş. Bu da Muaz'ın bir faziletine delalet eder değil mi? Ahir zaman peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle beraber aynı bineğin üzerinde onun arkasına oturmuş. Ala <gülüyor> himârin ve bu binek de bir eşek idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşeğin üzerine binmiş. Ardın arkasına da terkisine de Muad ibn-i Cebel radıyallahu anhuyu oturtturmuş. Müellif rahimahullah bu cümlelerden babın sonunda çıkardığı faydeler arasında babın sonundaki meseleler arasında bu cümleden şunları çıkartıyor. Diyor ki birincisi bineğin üzerinde Birisinin terikeye binmesinin, e, bineğin terkisine binmesinin caiz oldu. Yani iki kişi bineğin üzerine binebilir, bu caizdir. Delil ne? İşte Muaz radıyallahu anhunun bu sözü. İkinci bir mesele diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin tevazu, mütevazi olması. Eşeğin üzerine binmek. Eşek değil mi normal? Hiç eşeğe binen insanda, eşeğin üzerinde bir kibir, bübürlenme. İnsanın böyle omuzlarını kabarması böyle şeyler olmaz. Ahir zaman peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eşeğe biniyordu. Yani binekler arasında orta halli hatta belki en düşük seviyede olan. Şimdi düşünün gözünüzde canlandırın bir cemaat liderinin, bir tarikat liderinin bisiklete bindiğini düşünün mesela. Bu onun için küçümsenecek bir şey olur değil mi? O bunu yapmaktan utanır ve insanlar da onu bundan dolayı küçük görebilirler. İşte bu tevazu alameti. Fekala. Fekalî. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki: Ya Muaz ey Ma's. Etedri ma hakkullah alal ibad? Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Bana dedi ki ey Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Bilir misin? وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى Allah Ve kulların da Allah'ın üzerindeki hakkı nedir? Bilir misin? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada Muaz İbni Cebel radıyallahu anhu'ya bu soruyu soruyor. Sorduğu soruda iki mesele var. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, bu biraz anlaşılması kolay. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı. Zira o kulların yaratıcısıdır. Onların halikidir, onların razıkıdır. Onların ellerindeki her türlü nimeti onlara minnet eden, ihsan eden, bahşeden odur. Onları yoktan var eden, rızıklandıran, nimetlerle terbiye eden odur. Böyle bir zatın kullar üzerinde hakkının olması bu anlaşılabilir bir şey. Allah'ın kulların üzerindeki hakkı. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu sorusundan şunu da anlıyoruz. Kulların da Allah'ın üzerindeki hakkı. Kullarında Allah'ın üzerindeki hakkı. Evet Allah Subhanahu ve teala minnet etti. İhsan etti. Nimet verdi ve hak sahibi. Bütün bunlar olmasaydı eğer o rabbi ile kulları terbiye etmeseydi yine de kendisinin zatında sahip olduğu kemal sıfatlar sebebiyle kendisinin mutlak olarak övgüye, senaya layık olması sebebiyle zaten yine kullar üzerinde hakkı olurdu. Peki kulların Allah üzerindeki hakkı nasıl olacak? Kullar Allah'a ne yapmışlar ki? Kullar Allah'a ne vermişler ki? Allah'a ne faydaları dokunabilir ki? Allah'tan bir şey hak edecekler. Buradaki kardeşlerim aynı lafızla gelen hak Allah'ın kulların üzerindeki hakkı, bak buna da hak denildi. Kulların Allah üzerindeki hakkı buna da hak denildi. Ancak burada iki hak arasında farklılık var. Allah'ın kulların üzerindeki hakkı Allah Subhanahu ve Taala'nın bunu hak etmesi, buna müstehak olması, buna layık olması cihetiledir. Ancak kulların Allah üzerindeki hakkı, kulların hak ettikleri, onların müstehak oldukları, Allah'a karşı Allah'ın üzerine vacip olan, Allah'ın yapması gerekli olan, Allah'a karşı bir sorumluluk anlamında bir hak değil. Allah Subhanahu ve Taala'nın kendi fazlıyla kendi kendisine vacip kıldığı bir hak. Zira hiç kimse ona bir şeyi vajib edemez. Hiç kimse Allah'a karşı bir şey gerekli kılamaz. Ancak Allah Subhanahu ve Teala kendi nefsine bazı şeyleri gerekli kılar. Keteberabbukum ale nefsihir rahme. Allah ne diyor? Rabbiniz kendisine rahmeti, merhameti yazdı. Yani kendi kendi üzerine bunu koydu. Kendisini bununla sorumlu tuttu. Rahmeti. Kim onu bununla sorumlu tutabilir? Ancak kendisi bunu böyle yapabilir. Rabbimiz subhanahu ve teala diyor ki Ya ibadî inni harramtuz zulme alâ nefsî Ey kullarım ben zulmü sizin üzerinize e, ben zulmü kendi üzerime haram ettim. Ve cealtuhu beynekum muharraman Onu sizin aranızda da haram ettim. Allah subhanahu ve teala'nın bize haram etmesi anlaşılır bir şey değil mi? Anlıyoruz bunu. Bize bunu haram etti, yasakladı. Kendisine de bunu haram etti. Nasıl? Kendi kendine bunu Yapmamayı bize vaat ederek. Yoksa kullar Allah'ın dışında alemlerden herhangi bir kimse, herhangi bir şey Allah'a bir şeyi mecbur edemez. Allah'a bir şeyi vacip edemez. Allah'a bir şeyi yasak ve haram edemez. Allah'a bir şeyi hak, sorumluluk olarak yükleyemez. Allah Subhanahu ve teala bütün bunları kendi kendiliğinden, fazlından, kereminden, ihsanından, lütfundan dolayı yapar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu'ya böyle sordu. Dedi ki ey Muaz bilir misin? Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Ve kulların Allah'ın üzerindeki hakkı nedir? Demek ki Allah'ın kullar üzerinde bir hakkı var. Allah'ın kullar üzerinde hakları var. Üzerimizde bir sürü hak var. Her birimizin zimmeti, her birimizin sorumluluk alanı, bizden haklarını talep eden hak sahiplerinin bu talepleriyle meşgul. Her birimizin üzerinde haklar var. Üzerimizde ailemizin hakları var. Hatırlayın hak ayetinde geçen akrabalarımızın hakları var. Anne babamızın hakları var. Komşumuzun hakkı var. Nefsimizin üzerimizde hakkı var. Bunlar hepsi hak sahipleri ve bizden haklarını talep ediyorlar. Ve üzerimizde en büyük hak sahibi olan Rabbimizin de hakkı var. İşte bu bu bu hadis-i şerifte nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu beyan edecek. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın bizim üzerimizdeki hakkı nedir? Ve biz bu hakkı yerine getirdikten sonra Rabbimizden bekleyeceğimiz onun kendi kendisine vacip ettiği, kendi kendine ihsanıyla, fazlıyla kendi üzerine hak olarak koyduğu ondan alacağımız hakkımız nedir? Bu hakkımız bizim hak ettiğimiz hakkımız değil de Rabbimiz Sübhanehu ve Teala'nın kendi kendinden bize vaad ettiği hakkı. Kultu, dedim ki diyor Muazza ziyallahu anhü, ve Allah ve Resulü en iyi bilir. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Böyle söyledi. Sahabeler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir şey sorduğunda böyle cevap veriyorlardı. Ona karşı edeplerinden dolayı. Hatta zahiren anlamını bildikleri şeylerde bile, manasını bildikleri şeylerde bile kendilerine sorulduğu zaman Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hatırlayın hadisleri. Sordu bir gün dedi ki iflas etmiş kimse kimdir? Ne dediler? Allah ve Resulü daha iyi bilir. İflas edenin kim olduğunu bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin önünde edeben Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlardı bildikleri şeyler dedi. Burada sahabelerin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme karşı bir edepleri var. Bizlerden de birimiz Allah Subhanahu ve Taala'nın dini hakkında helal ve harama tealluk eden, cennete cehenneme taluk eden bizim ile Rabbimiz arasındaki kulluk ilişkileriyle alakalı meselelerde bilmediğimiz bir şey sorulduğu zaman ne diyeceğiz? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Böyle diyecek miyiz? Hayır demeyeceğiz. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken, onun önündeyken söylenen bir şey. Ondan sonra artık biz bilmediğimiz bir şeyle sorulduğumuz zaman ne diyeceğiz? <gülüyor> Allah'u alem. Yani Allah en doğrusunu bilir. Allah en iyisini bilir. Allah en iyi bilendir. Kale, dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey öğretmek istiyor. Öğretmek istediği meseleye direkt öğreteceği şekilde neyi söylemek istiyorsa onu söyleyerek değil de bu konuya girmeden önce o karşısındaki öğrencinin zihnini canlı tutmak için, onun dikkatini intibahını uyandırmak, onun dikkat, dikkatli olmasını sağlamak için önden bir soru tevcih ediyor. Bu nedir bilir misin? Arkasından beyan edecek. Önce bunu böyle sorması Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in talim ve terbiyede öğretme olarak öğretim metotları arasında bu şu anda modern zamanlarda eğitimcilerin, pedagogların bulduğu, uyguladığı, bizim de onlardan öğrendiğimiz bu şekilde soru ve cevapla öğrenme metodunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor. Geçenki derste hatırlayın ne yaptık? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öğretim metodu olarak şemaları kullanıyordu. Burada da yine bugün biz Müslümanların maalesef dinimizden gafil olduğumuz için, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bıraktığı mirastan gafil olduğumuz için batılı, gard, gardlı kafirlerden öğrendiğimiz bu metotlar aslında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği dinin içerisinde var. Bir şey söylemeden önce ne diyor? Bu nedir bilir misin? Neden direkt söylemiyor? Neden direkt onu anlatmıyor? Çünkü eğer bu şekilde insanın öğreteceği kişiye bir soru tevcih etmesi, onu ne yapar? Dikkatini uyandırır. Kulağını kapatmasına sebep olur. Verilecek cevabı daha bir can kulağıyla dinler. Ardından diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hakkullahi alel ibad Allah'ın kullar üzerindeki hakkı en ya'buduhu ve la yushrikuu bihi şey'e ona ibadet etmeleri ve bu ibadette hiçbir şeye ona ortak koşmamalarıdır. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı budur. Ona ibadet etmeleri, ona tapmaları, tezellül ile, hudu ile, boyun eğerek, boyun eğerek, küçülerek, Allah Subhanahu ve Taala'yı yücelterek, sevgiyle, korkuyla ve ümitle, Allah Subhanahu ve teala'ya ibadet etmelerdir. Ve hiçbir şeyi bu ibadetinde ona ortak etmemelerdir. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı bu. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu büyük hadiste, içerisinde bu büyük meselenin olduğu düşünün, Allah'ın, yaratıcımızın, Rabbimizin üzerimizdeki hakkından bahsediliyor. Bizim için bundan daha büyük bir mesele olabilir mi? Üzerimizde Allah Subhanahu ve teala'dan daha büyük bir hak sahibi olabilir mi? Onun hakkından daha büyük bir hakla zimmetimiz meşgul olabilir mi? Hayır. İşte bu hadiste bu beyan ediliyor. Rabbimizin üzerimizdeki hakkı en ya'buduhu ve la yuşriku bihi şey'a. Ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Ona ibadet etmek ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamak. Biz bu uzun cümleyi hangi kelimeyle ifade ediyoruz? La ilahe illallah kelimesiyle. Bu, kelimenin içe, bu, bu kelimeye de ne kelimesi ismini veriyoruz? Tevhid kelimesi ismini veriyoruz. Yani Rabbimiz subhanehu ve teala'nın bizim üzerimizdeki hakkı nedir? Onu tevhid etmemiz. Onu ibadetlerde birlememiz. Ve hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi ona ortak etmememiz. Yani nefi ve ispat ile. İbadeti Allah Subhanahu ve teala hakkında ispat ederek. Sadece ona taparak yani. Ondan başkasından ibadeti nef ederek yani bu ibadetten hiçbir şeyi ondan başka hiçbir kimseye bir pay olarak vermeden Allah Subhanahu ve teala'yı tevhid etmek Rabbimizin bizim üzerimizdeki hakkıdır. İşte buradan açıkça anlaşılıyor ki <gülüyor> bu hadisin Muad-i bin Ucebele radiyallahu anhun rivayet et, ettiği bu hadisin kitab tevhidin bu babıyla olan münasebet. Çok açık değil mi? Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkı neymiş? Tevhid. Bu kitabın ismi neydi? Uzun ismi. kitab Tevhid. Ellezi huve hakkullahi alel abid. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı olan Tevhid'in kitabı. Kitabın ismi de işte buradan alınmış. Bu nebevi sözcükten alınmış. Allah subhanahu ve teala'nın bizim üzerimizdeki hakkı. Ve hakkul ibadî alellâh. Kulların da Allah'ın üzerindeki hakkı, kulların da Kendileri bunu hak etmedikleri halde böyle bir şeyi Allah Subhanahu ve Taala'dan talep etmek kendi hadlerine olmadığı halde böyle bir şeyi Allah'a yükleme, Allah'a bir sorumluluk olarak kılmaya güçleri, kabiliyetleri yetmediği halde Allah Subhanahu ve Taala'nın kendiliğinden fazlından tefaddül ederek verdiği hakkı ise en la yuazib men la yuşrik bihi şey'en ona hiçbir şeyi ortak koşmayanlara azap etmemesidir. Bizim Allah'ın üstündeki hakkımız da işte bu. Men ve hakkul ibad ala Allah an la yu'azza azap etmemesidir. Men la yushrike bihi şeyen. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayan. Yani onun bir önceki cümlede geçen onun hakkını yerine getirin. Onun bu hakkına vefa göstereni azap etmemesi de Allah Subhanahu ve teala'ya karşı kulların hakkıdır. Bu hakkı alabilmek için, bu haktan istifade edebilmek için zikredilen, söylenilen şart ne? Birinci hakkı yerine getirmek. Yani Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkını. Burada sadece ona hiçbir şeyi ortak koşmayanlara azap etmemesidir denilmiş. Yukarıda ne deniyordu? Ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeye ona ortak koşmamaları. Burada ihtisaran bu söylenmemiş. Burada sadece zikredilen şeyine ona hiçbir şeye ortak koşmamaları. Yani hiçbir şeye ona ortak koşmamak demek ibadeti ona yapmak, ona ibadet etmek, ona tapmak ve bu ibadette başka kimseye ona ortak etmemek demek. Bu hakkı yerine getiren kimse <gülüyor> Allah subhanehu ve teala'nın bu hakkını yerine getiren kimse de Allah'ın kendiliğinden lütfettiği bu hakkı elde etmiş olur. O da kendisine azap edilmemes. Bu hak en büyük hak. Üzerimizdeki en büyük sorumluluk. Boynumuzdaki en büyük borç. Ve bunun karşılığında alacağımız şey ise bizim için en büyük kurtuluş. Allah'ın azap etmemesi. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ Allah diyor ki Sübhanehu ve Teala kim ateşten paçayı kurtarır da cennete girerse, kendisine azap edilmeden kurtulursa, ve men zuhziha anin nari ve udhilel fakad faz işte gerçekte kurtuluşa yeren budur. Bu adam kurtuldu. Bundan daha büyük bir, karşılık bundan daha büyük bir ecir sevap olur mu? Bu hakkı yerine getiren kimseyin, Allah Subhanahu ve Taala'dan karşı, tabire eğer caizse, alacağı şey nedir? Kendisine azap edilmemesi. Yani ateşten paçasını kurtarması, boynunu kurtarması. Yani gerçek bir kurtuluşla kurtulması. Kultu ya Resulallah. Dedim ki diyor, ey Allah'ın Resulü. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hitap böyle yapılır. Ey Allah'ın Resulü. Ey Allah'ın Peygamberi. Ya Nebi Allah. Ya Resulallah. Böyle hitap edilir. Yoksa Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz Subhanahu ve Taala'nın ayeti kerimesinde bizi terbiye ettiği gibi bizi terbiye ettiği üzere bizim birbirimize kendi aramızda hitap ettiğimiz gibi hitap etmek caiz değildir. Ey falanca, ey filanca diye biz kendimize söylüyoruz ya ya Muhammed diye ona hitap etmek caiz değildir. Allah Subhanahu ve Taala bizi böyle terbiye ederek kitabında diyor ki la teca'lu du'a er-rasuli aranızda birbirinizi çağırdığınız birbirinizi seslendiğiniz gibi peygambere seslenmeyin peygambere sallallahu aleyhi ve selleme olan edepten dolayı ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem denilmez ya Resulallah ya Nebiye Allah ey Allah'ın peygamberi ey Allah'ın Resulü böyle söylenir Sahabeler Rabbimizin terbiyesiyle ona böyle hitap ediyorlar ona ya Muhammed diyenler kimler bu edebi Alamamış bu edebi öğrenememiş Badiye'den çölden gelen Kaba saba adamlar bedeviler. Onlar böyle hitap ediyorlar. Bu hitap için geçerlidir. Ancak biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Haber verme babında Onu anlatırken Onu aktarırken Muhammed'in dini sallallahu aleyhi ve sellem Mesela Ahir zaman peygamberi Muhammed Abdullah'ın oğlu Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Ardından ona salat ve selam okuma şartıyla Onun ismiyle ondan bahsedebiliriz. Çünkü bu ona hitap etme makamında değil, ondan bahsetme makamında olduğu için. Dedim ki ya Resulallah, Efela ubeşşirun nâs. İnsanları müjdelemeyeyim mi bununla? Şimdi çok kıymetli bir ilim öğrendim, çok kıymetli bir faide duydu. Yani birisi Allah'ın bu hakkını yerine getirir, Allah'a ibadet eder ve hiçbir şeye ona ortak koşmazsa, Allah da üzerine hak olarak şunu almış, ona azap etmeyecek. Bunu öğrendikten sonra bu çok değerli, çok kıymetli bir bilgi. Dedi ki ya Resulullah insanlara bunu müjdelemeyeyim. Bu cümlenin meseleleri arasında İmam Muhammed İbn Abdullah İbrahimullah şunu zikrediyor. Diyor ki: İstihbabu besharatul muslimi bima yusuruhu. Sevineceği konularda bir Müslümanın müjdelemenin müstehap oluşu. Yani bu büyük faideyi, bu büyük müjdeyi duyduktan sonra Muaz radıyallahu anh ne yapmak istedi? Hemen diğer Müslümanlar da müjdelemek istedi bununla. Onlar da kendisinin öğrendiği bu büyük faydayı öğrensinler ve bununla sevinsinler diye. Öyleyse Müslümanları sevindirecek şeyleri onlara müjdelemek inşallah müstehaptır. Müslümanların kalbine, gönlüne mutluluk verecek, onları sevindirecek, onları ferahlatacak şeyleri söylemek onlara inşallah müstehaptır. Buradan başka bir fayda daha zikrediyorum müellif rahimahullah. <gülüyor> diyor ki enne hadihil mesele bu mesele var ya bu hadiste öğrendiğimiz. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ve kulların Allah'ın üzerindeki hakkı. Bu mesele la ya'rifuha ekteru sahabe. Sahabenin çoğunun bilmediği bir meseleydi. Bu cümleden nereden çıktı bu? Çünkü Muaz diyor ki onlara bunu müjdelemeyeyim mi? Demek ki onların bu meseleden haberleri yok. Bu müjdeden haberleri yok. Allah Subhanahu ve Teala'nın kendi hakkını yerine getiren kimseleri azap etmeyeceğini duymamışlar. Yani bu azim mesele şimdi bu mecliste söylediğimiz, daha önce de bildiğiniz, şimdi burada tekrar ettiğimiz bu büyük meseleyi sahabenin çoğulu, çoğu da bilmiyordu diyor müellif Rahim onlar. Zira bilselerdi, bildikleri şeylere mi onları mücadeleyecek? Bunu bilmiyorlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kâle la tubeşşirhum Hayır, onları bununla müjdeleme, bunu onlara haber verme. Feyette <kilu> zira sonra buna sonra buna itimat ederler, buna dayanır, buna güvenir ve ameli terk ederler. Kendilerini cennete yaklaştıracak, Rabbi hoşnut edecek amellerden tembelleşmeye başlarlar. Allah'ın azabından korkuları azalır. لَا feyette kilo Bu demek. Onları müjdeleme. Zira buna itimat eder. Sonra gevşerler. Sonra ameli bırakırlar. Sonra günahları, masiyetleri işlemeye, irtikap etmeye cüretli davranırlar. İmam Rahimahullah yine bu iki kelimeden şu faydaları zikrediyor. Diyor ki Cevazu ı taksisi ba'din bil ilmi dune ba'd İnsanlardan bazılarını bazı ilimlerle hususi olarak söyleyip diğerlerinden bunu gizlemek. Bunun caiz oluşu. Yani ilmin bazı konuları vardır ki asıl itibariyle esas olan nedir ilmin? Gizlenilmemesi. Allah subhanehu ve teala kendilerine öğrettikten sonra kendilerine öğretilen ilmi gizleyen kimselere kitabında çok ağır tehditler söylüyor. Asıl olan ilmin gizlenilmemesi. Ancak burada ne var? İlmin bazısının bazı insanlardan gizlenebileceği babı. Neyden dolayı? Bu ilim, bu bilgi onları belki yanlış anlamayla yanlış bir yere götürebilir diye. Belki idrak edemeyebilirler diye. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu büyük meseleyi Muaz radıyallahu anh söyledi. Zira o alim bir sahabi. Bunu fehmetti, idrak etti, anladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bildi onun buna itimat edip ameli terk etmeyeceğini bu müjdenin onu daha fazla amele Allah subhanehu ve Teala ibadete teşvik edeceğini, bu ilmi sadece ona tahsis etti. Ve dedi ki diğerlerine bunu söyleme. Yine bu, bunun meseleleri arasında diyor ki İmr Rahimullah cevazü kitmanil lil maslahı bir maslahattan dolayı ilmin bazısının gizlenilmesinin de caiz oldu. Aynı diğeri gibi. Bir maslahattan dolayı. Olabilir adam bu ilmi anlam anlamayabilir daha altyapısı, müstevası, seviyesi, bu meseleyi idrak etmeye açık değildir. İlmin bazı meseleleri var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında sözleri arasında öyle şeyler var ki, öyle meseleler var ki, insanların bazısı bunları fehmedemeye kavrayamayabilir. Daha o imani ve ilmi olgunluğa ulaşmamış olabilir. Ve bunu söylediği zaman bu, o adam hakkında bir fitne sebebi olabilir. Böyle durumlarda ilmin gizlenmesinin, ilmin bazısının gizlenmesinin maslahattan dolayı caiz oldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'a söylediği bu sözden bu anlaşılıyor. i̇bn Mesud radıyallahu an buna işareten diyor ki inneke len tuhaddith kavmen bi hadisin, la tebluğuhu ukuluhum sen insanlara insanlara Onların akıllarının ermediği, akıllarının anlayamayacağı, kavrayamayacakları bir şeyi söylersen illa kana li bazıhim fitne. Bu mutlaka onlardan bazıları hakkında fitne olabilir. Adamları fitneye düşürebilir. Aklının ermeyeceği, daha böyle bir imani ilmi olgunluğa ulaşmamış. Ali radıyallahu anhu da diyor ki: Hadisun nas bima ya'rifun. İnsanların insanlara onların anlayabilecekleri kadarını söyleyin. Onların akıllarının erdiği şeyleri onlara anlat. Akıllarının ermediği, kafalarının basmadığı, idrak etmediği şeyleri onlara söylemeyin. Ardından diyor ki: "Eturidun <gülüyor> en yukezzabe Allahu ve Allah'ın ve Resulü'nün tekzip edilmesini, yalanlanmasını mı istiyorsunuz? Çokça şahit oluyoruz değil mi bunlara? Etrafımızda, ailemizde büyüklerden mesela yaşlı kimselerden aslında Müslüman olan Allah'ı Resulullah'ı seven onlara ittiba etmeye çalışan bazılarını Allah'ın Resulullah'ın sözlerinden onların akıllarını idrak edemeyeceği bir şey söylediğimiz zaman hiç düşünmeden pervasızca onları yalanlayıveriyorlar. Böyle şey mi olur diyorlar. Peygamber böyle şey mi emreder diyorlar. Öyleyse insan ne yapmalı? Böyle durumlarda Allah'ı ve Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem o kimsenin tekzip edeceği yalanlayacağı bir yere meseleyi getirmemeli. İnsanlara akıllarının, idraklerinin anlayabileceği, kavrayabileceği kadarıyla konuşmalı söylemeli. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Muaz radıyallahu anhu da bu hadisi rivayetlerin bazı yollarında gelen şekliyle kimseye anlatmadı. Ölüm döşeğindeyken, ölmek üzerindeyken, ölmek üzereyken bu ilmi, bu bilgiyi saklamanın günahından endişe ederek söyledi. Üzerinde bu bilgi kalmasın. Sadece kendisine has kimsenin bilmediği kalmasın diye teessümen yani bunun isminden, günahından endişe ederek bunu açıkladı. Biz de şimdi böyle yaparak aslında bu müjdelenmesi yasaklanmış müjdeyi vererek insanları amelden tembellik etmeye Allah subhanehu ve teala'nın hudutlarını çiğnemeye, cüretli olmaya teşvik etmiyoruz. Bunu söyledikten sonra, bu müjdeyi, bu büyük meseleyi anlattıktan sonra, buralara hususi olarak vurgu yapıyoruz. Yani ey tevhid ehli kardeşim, ey Allah'a ibadet etmeye çalışan, ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamaya gayretli olan kardeşim, bu müjdeyi görüp de, Allah subhanehu ve teala ben ona bir şey ortak koşmuyorum diye, bana azap etmeyecek diye, Günahlara karşı cüretli olmayasın. Amellerden geri kalmayasın. Bunlar hususunda tembellik etmeyesin. Çünkü bu hadiste vaat edilen bu şey Allah'a ibadet eden ve ondan başka ona hiçbir şeyi ortak koşmayana vaat edilen bu şey Allah'a ibadet etmeyi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı tahkik eden kimseler hakkındadır. Bunların tahkik edilmesi içerisinde farzları yerine getirmek, haramlardan kaçınmak Allah Subhanahu ve teala'nın sınırlarını, hudutlarını çiğnememek ve onun emirlerini, buyruklarını imtisal etmek, bunları yerine getirmeye çalışmak da vardır. Zira kulun Allah'a isyan edip nefsine ve şeytana uyarak Allah'a isyan etmesi zaten her halükarda Allah Subhanahu ve teala'ya şirkten bir şubedir. Şirkin aslı olmasa da. Allah'a değil, hevaya itaat etmek. Allah'a değil, nefse ve şeytana itaat etmek. Yani hakikatte günahların her birisi Şirkin bazı şubeleridir. Küfrün şubeleridir. Allah'a yapılan itaatlerin, taatların, farzların bunların hepsi de nedir? Tevhidin şubeleridir. Yani bu şubeler tam olduğu, gerçekleştiği zaman kişi mutlak olarak inşallah bu müjdeye nail olur. Bu şubelerden bu şubeler arasında eğer bir eksiklik varsa o eksiklik miktarınca bu müjdeden mahrum kalınır. Ama her halükarda Tevhidin aslını gerçekleştirin. Şirkin aslından uzak duran, Allah'a ibadet eden sadece Allah'tan başkasına ibadet etmeyen kimse azabın ebedi olması hususunda inşallah emniyet içindedir. Tevhidin tahkik edilmesi ile alakalı bakta inşallah bu meselenin ayrıntısı gelecek. Diyor ki اَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ Bu hadisi iki sahihte İki sahihin sahipleri rivayet ettiler. İki sahih denilen sahih Buhari ve sahih-i muslim. İmam Bukhari rahimahullah'ın sahihi ve İmam Müslim rahimahullah'ın sahihi. Bu kitaplar kardeşlerim Rabbimiz Subhanahu ve Taala'nın kitabından sonra ümmet içerisinde kabul ile telakki edilmiş. İçindeki hadislerin cümleten sıhhati konusunda ümmetin alimleri indinde ittifak edilmiş, en sahih, en sağlam kitap vardır. Birincisinin müellifi, İmam Bukhari. Bu Buhari onun nisbeti. Buharalı olduğu için. İsmi, künyesi Ebu Abdullah. Ebu Abdullah, Ebu Abdillah, Muhammed, İbni İsmail, İbni İbrahim, İbni Mughira, İbni Berdizbe, El Buhari. Buhari'nin ismi ney? Muhammed. Allah. Muhammed bin İsmail. En büyük tedesinin ismi bizim bildiğimiz Berdizbe. Berdizbe El-Cu'fi-yü Mevla'hum. El-Cu'fi-yü Böyle söylenir. Cufilerin azatlısı. Mevla azat, azatlı demek. Mevla azatlı demek. Diyoruz mesela Zeyd Mevla Rasulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Azatlısı olan Zeyd. Diyoruz ki Salim Mevla Hüzeyfe. Huzeyfe'nin azatlısı olan Salim. Yani azatlı şu demek. O köleymiş. Hürriyeti elinde olmayan alınıp satılan bir mal iken onu satın almış ve onu azat etmiş. Onu azat eden kimseyle kendisinin azat, azat olunan Mevla arasında bir vela bağı oluşur. Aralarında bir bağ oluşur. Ve bu bağ şeriatın da ikrar ettiği bir bağdır. Peki Buhari Rahimahullah'ın dedesi bu Berdizbe. Neden Cufilerin Mevlası? Cufiler yani bir, bir kabile Arap kabilelerinden. Neden Cufilerin Mevlası? Bu Berdizbe bir köleymiş de Cufiler onu satın almışlar, azat etmişler mi? Hayır böyle değil. Esasen böyle oluyor. Ama burada nispetlerde zikredilen böyle değil. Onların azatlısı demek... Onların Mevlası demek yani onların elinde Müslüman olmuş demek. Bu Berdizbe, Buhari'nin dedesi Berdizbe, Cufi kabilesinden olan Müslümanların elinde Müslüman olmuş. Ondan dolayı sanki bu kimse köleymiş de, o azat etmiş gibi, onu küfürden azat edip imana kavuşturduğu için, onun Mevlası denilmiş. Yani onun onların azatlısı. Bu Berdizbe'yi küfürden azat edenler kimler? İşte bu Cufiler. Rahimahullah. Buhari Rahimahullah'ın ölüm tarihi 250'dir. Hicri. 250 senesinde. Demin Muadib bin Ecebel'in yaşıyla alakalı bir şey söyledim. Bu meselelerle alakalı da böyle gözümüzden kaçıyor. Benim çok şeyime yani böyle çok önemli geliyor bana. Şimdi Buhari diyoruz. Buhari sahinde. İmam Buhari. Sanki böyle 50 sene, 100 sene, 200 sene önce yaşamış birisinden bahsediyoruz. Değil mi? En fazla çok çok böyle 250-300 sene. Bu Buhari dediğimiz adamla Allah kendisine rahmet etsin aramızda 1200 sene var. Onun ölümüyle aramızda 1200 sene var. Allah rahmet etsin. Ondan sonra Muslim. Bunun künyesi de Ebu'l Hüseyin Ebu'l Hüseyin Muslim İbn Haccac İbn Muslim El Kuşeyri En Nisaburi. Muslim rahimehullah'ta Nisab buradandır. Kuşeyr kabilesinden. Allah ikisine de gani gani rahmet etsin. Allah onların bize bıraktığı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını derledikleri bu iki büyük kitap sebebiyle bizim adımıza İslam'ın ve Müslümanların adına onların mükafatlarını çokça versin. Böylece kardeşlerim kitab-ı tevhidin birinci babını bitirmiş olduk. Bu vapta bugüne kadar okuduğumuz, her hadisleri, ayetleri inşallah Kısaca, kısaca tekrar edelim. Va şimdi komple bir bütün olarak gözümüzün önünde canlandıralım. Rabbimizin izniyle önümüzdeki mecliste ikinci baba başlayalım. İmam rahimehullah bu babın başında Kitabut Tevhid dedikten sonra ve kavulullahü teala ve ma halaqtu'l cinne ve'l insa illa liya'budun. Ben insanları ve cinleri başka bir gaye için değil sadece bana ibadet etmeleri için yarattım. Sadece bana ibadet etsinler diye. Bu ayeti kerimeden Mahlukatın, insanların ve cinlerin yaratılışının gayesinin ne olduğunu öğrendik. İnsanların ve cinlerin yaratılışının gayesi Allah Subhanahu ve Taala'ya tapmaktır. Yine bu ayeti-kerimeden ibadetin tevhid, tevhid meselesinin merkezinde tevhidin aslı olduğunu öğrendik. Tevhidin aslı ibadetlidir. İmam rahimehullah'ın da söylediği gibi zira Anlaşmazlık. Zira niza Resuller ile kavimler arasındaki çekişme, tevhidin bu kısmında gerçekleşiyor. Bu kısmında cereyan ediyor. Yine bu bu ayeti kerimeden ibadetin ne anlama geldiğini öğrendik. İbadetin tezellül demek olduğunu, hudu demek olduğunu, boyun eğmek, alçalmak demek olduğunu ve ibadetin rükunlarını öğrendik. İbadetin üç temel rükune dayandığını, bunların sevgi, korku ve ümit olduğunu öğrendik. İkinci ayet-i kerimede Ve kavlullahi teala Ve lekad ba'athnâ fî kulli ummetin Rasûlen eni'budullâhe ve citenibu Rabbimiz Allah Subhanahu ve teala'nın muhakkak ki biz her ümmette Allah'a ibadet edin ve tağuttan ictinâb edin diye bir rasul gönderdik sözünü aldık. Rabbimizin bu buyruğundan birinci ayet-i kerimede insanların ve cinlerin yaratılış gayelerini Öğrendikten sonra bu ayeti kelime de Rasullerin gönderiliş gayelerini öğrenmiş olduk. Allah Rasullerini elçilerini bu gaye ile gönderdi. O gaye nedir? Allah'a ibadet edilmesi ve tağuttan ictimab edilmesi. Bu ayeti kelime risaletin her ümmete şamil, her ümmete umumi olduğunu da gördük. Ziya Rabbimiz ne diyor? Her ümmete bir rasul gönderdi. Bu ayeti kelime den her ümmete gönderilen rasullerin dinlerinin aynı olduğunu, dinlerinin tek olduğunu, onun da Allah'a ibadet etmek ve tağuttan hiç etmek, yani tevhid olduğunu öğrendik. Yine bu ayeti kelimeden İmam Rahimahullah'ın zikrettiği gibi el mesale kebira büyük şu meseleyi de öğrendik, şu büyük meseleyi de öğrendik. Allah'a ibadet ancak tağutu reddetmeyle tağuta küfretmeyle hasıl olur. Allah'a ibadet ancak tağutun inkar edilmesiyle sahih olur. Bu büyük meseleyi de öğrendik. Bu ayeti kerimede tağutun ne anlama geldiğini ve tağutu inkar etmenin, tağutu reddetmenin de nasıl olacağını, ne şekilde olacağını öğrendik. Yine bu ayeti kerimede bütün Resullerin ortak mesajı olan Allah'a ibadet etmek ve tağuttan iktinab etmek kelimelerinden Tevhidin iki ruklunu öğrendik. Nefin ve isbatın. Ve her birisinin ne olduğunu, ne ile alakalı olduğunu öğrendik. İsbat, yani Allah Subhanahu ve teala'nın tek başına ibadete layık olduğu, nefi, yani onun dışındaki tağutların kendisine ibadet edilen her bir şeyin, bu ibadetten bir pay sahibi olmadı. Ve böylece kelime-i tevhidde, la ilahe illallah tevhid kelimesinde, nef yerilen ve isbat edilen şeyin, ibadet meselesiyle alakalı olduğunu öğrendik. Ondan sonra وَقَوْلُهُ Teala وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmemeni etmemenizi ve anne babaya ihsan etmenizi emretti. Bunu ferman buyurdu. Ayetini gördük. Bu ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Taala'nın Rab olması hasebiyle. Rab olduğu için rububiyette ortağı olmadığı için ibadette birlenilmesi gerektiğini öğrendik. Çünkü Allah Subhanahu ve Taala "Ve kadâ rabbuke" Rabb'in şöyle emri diyor. Buyurdu. Allah şöyle emri diyor demek yerine böyle söylemesi onları kabul ettikleri rububiyetle reddettikleri, sapıklığa düştükleri uluhiyette şirki Nef yetmek konusunda izam etmek için zikretmişti. Yine Rabbimiz Subhanahu ve teala'nın bu buyruğundan وَقَدَا ke Rabbin şöyle emretti, şöyle hükmetti buyruğundan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin de rububiyetten bir pay sahibi olmadığını rububiyetten bir pay sahibi olmadığı için ibadetten de uluhiyetten de bir şeyi hak etmeyeceğini öğrendik. Allah Subhanahu ve teala ona ne diye hitap ediyor? Rabbin böyle emretti. Yani Allah senin de Rabbindir. Yani sen de merbubsun, sen de Rab değilsin. Rab olmadığına göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin rububiyetten bir payı olmadığına göre, öyleyse uluhiyetten de bir şeyi hak, et, hak etmiyordur. Bu ayeti kerimeden ''Ella ta'budu illa iyyahu'' Ondan başkasına ibadet etmemeniz sözünden yine nefin ve ispatın ibadet meselesiyle alakalı olduğunu tekrar etmiş, tekrardan hatırlamış olduk. Ve bu ayeti i ve, ve bu ayet kelimede kerimede Allah Subhanahu ve Teala'nın hakkından sonra en önemli hakkın, en büyük hakkın anne babanın hakkı olduğunu öğrendik. Zira Rabbimiz burada ve bunun dışındaki başka ayetlerde anne babanın hakkını kendi hakkının akabinde zikre Bu ayetle alakalı müellif rahimehullah'ın İsra suresindeki muhkem ayetlerde değil. Ve içerisinde 18 meselenin olduğunu söylediği bu ayetteki 18 meseleyi de okuduk. Bu meselelerin birincisi neydi? وَلَا تَجْعَلْ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا آخر Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Bu 18 meselenin birincisi. 18 meselenin soncusu neydi? وَلَا تَجْعَلْ مَا اللّٰهِ آخر Allah ile beraber başka bir ilah edinme edinmeğe. Ondan sonra ve kavlullahi teala ve'abudullaha vela tuşrikû bihi şey'en. Allah'a ibadet edin ve hiç kimseye ona ortak koşmayın. Ortak etmeyin ayetini aldık. Bu ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Taala'nın kendisine ibadeti emretmeyle hiçbir şeye ona ortak koşmama emrini beraber zikrettiğini bu ikisinin tevhidin rükünleri olduğunu yani tevhidin rükunları olan nefin ve ispatın yine ibadetle alakalı olduğunu tekrar etmiş, hatırlamış olduk. Allah Subhanahu ve teala وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ şeyen buyruğunda Hiçbir şeye ona ortak koşmayın buyruğunda iki tane umum olduğunu öğrendik. Hem ortaklıkla alakalı bir umum hem de Allah'a ortak edilen ilahlarla alakalı bir umum. Yani hiçbir şeye ona ortak koşmayın. Ona ortak koşulan şeyler ne olursa olsun, kim olursa olsun. İster bir melek, ister bir nebi, ister bir salih olsun. Ona ortak koşmayın. Yani ortak koşmanın hiçbir türüyle. İster büyük ortak koşma, ister küçük ortak koşma olsun. Bu ortak koşma, ister lafızlarda, sözlerde, ister fiillerde, amellerde olsun. Ve yine bu ayeti kerimede, Nisa suresindeki bu ayetin, on hukuk ayeti olarak isimlendiren bu ayetin içerisinde, zikredilen on hukuku öğrendik. Bunların birincisi, Kimin hakkı? Allah. Yine Allah'ın hakkı. İkincisi kimin hakkıydı? Allah. Yine anne babanın hakkı. Ve bunun dışında Allah Subhanahu ve teala'nın zikrettiği 10 hukuku öğrendik. Ondan sonra وَقَوْلُ Teala, "Kul قُلْ تَعَالَوْ اَتْلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ De ki gelin Rabbinizin size haram ettiği şeyleri okuyayım. اَلَّا تُشْرِكُوا bihi şeyen Hiçbir şeye ona ortak koşmayın. Bu ayeti kerime En'am suresindeki bu büyük ayeti kerimeyi selefin indinde on vasiyet ayeti olarak bilinen. Bu ayeti kerimeyi öğrendik. Bu ayetin içerisinde Allah Subhanahu ve teala'nın Rabbimizin bizlere yaptığı on büyük vasiyeti zikrettik. Bunların birincisi ona hiçbir şey ortak koşmamak yani şirkten nehyet nehyetmek sakındırmak olduğunu öğrendik. İbni Mesud radıyallahu anhunun bu ayetle alakalı kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin altında imzası olan vasiyetine bakmak isterse şu ayetleri okusun dediği ayetler olduğunu öğrendik. Yani selefin indinde sahabenin indinde bu ayetlerin ne kadar azim ne kadar önemli olduğunu eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir vasiyet yapacak olsaydı onun yapacağı vasiyet bu ayetteki Allah subhanahu ve taala'nın vasiyetlerinden başka bir şey olmazdı anlamına gelen Sözlerini öğrendik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kitabından başka bir vasiyet bırakmadan öğrendik. Bugünkü okuduğumuz Muaz hadisinde ise Allah Subhanahu ve teala'nın Rabbimizin bizim üzerimizdeki hakkının ne olduğunu bizlerin de onun üzerindeki hakkının ne olduğunu öğrendik. Böylelikle kitab-ı tevhidin birinci babını bitirmiş olduk. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. أستغفرك وأتوب إليك